Siz uyurken modern sabahlar da yer yerinden oynadı. Günaydın efendim. Merhaba. Nerede bir şey soracağım. Biz günaydın diyorum. Evet. Günaydından sonra siz hemen bir gülüyorsunuz ya. <gülüyor> evet. Neye gülüyorsunuz orada? Yani ben anlamıyorum. Yani şimdi ben tabi telefonda hattı çok bekletiyorsun bazen böyle zır, zır çalıyor. Hadi açtıktan sonra da tamam yayına bağlanacaksınız falan beyefendi telefonunuzu alalım ha <gülüyor> ha falan filan diye. O da benim sinirlerim bozulduğundan ben hemen kapatıyorum. Kapatmıyorsun. Benim dediğim işte hani yayına bağlanıyorsunuz bir de gülüyorsunuz ha <gülüyor> ha ha diye. Ben neye güldüğünü anlamıyorum. Benim de gülesim geliyor da. Gül. <gülüyor> Kim tutabilir seni? Modern sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo 3'de. Sabah ne varsa öğleden sonra podcast'ta. Bugün